Yakup Kadri'de ölüm hakikati. Ara sıra ahiretten haber gelseydi ölüm bu kadar müthiş olmayacaktı. Giden gidiyor, hiç dönmüyor ve gittiği yerden hiç ses çıkmıyor. Dönmesin kalsın fakat bu ağır, bu kesif, bu korkunç sükût neden? Gidenler arkalarından bu kadar ağladığımızı Haykırdığımızı, kalbimizde açtıkları derin boşluğu bilmiyorlar mı? Gözleri kapanmadan önce baş ucunda hıçkırdıklarımız, vücutları soğumadan evvel ellerini sıktıklarımız ve çeneleri evvel yüzünden öptüklerimiz var. Bizi hepsi de mi unuttu? Orada... Dost dostu kardeş kardeşi düşünemiyorsa Kabir mi ki Analar yavrularını Sevdalılar sevgilerini hatırlamasın Halbuki O kadar analar gitti O kadar sevdalılar gitti Ve hiçbirinden Haber gelmedi Aziz dost Bunda muhakkak Dehşetli bir sır var İşte Bu dehşetli sır Önündedir ki bütün varlığımız titriyor. Daha bir yıl evvel, daha bir gün evvel yanı başımızda kımıldıyordu, bakıyordu, konuşuyordu, ağlıyordu, gülüyordu ve düşünüyordu. Birdenbire yok oldu. Tamamıyla bir daha dönmemek üzere yok oldu. Buna nasıl ihtimal verilebilir? Bu nasıl akla sığar? Ölenlerin erişilmez, uzak ve müphem bir diyarda hala yaşadıklarını tasavvur etmek ise daha muniz, daha insani geliyor. Ne kefen, ne tabut, ne o muzlim çukur, ne kokan ve çürüyen et, ne çözülüp dökülen kemikler, ne kaditlerin bakışı ve gülüşü uhrevi mıntıkaların eşiğinde gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle dokunduğumuz bütün bu adem tecellileri bizden o tatlı zehabı silemiyor. Her yaşam ilk günlerinde içim intizarla doludur. Mevtanın mutlaka döneceğini zannederim. Günlerce kapılarda, pencerelerde beklerim. Ve sabrım tükenmeye başlayınca Gidip taze mezarı açmak ve taze ölüyü çıkarmak ve elimden tutarak yavaş yavaş evine getirmek isterim. Neden sonra ölüm mefhumu ta içimden bir uzun kırılışı gibi ben de takarrır eder de aczimden ağlamaya başlarım. Yıllardan beri kendileri için bir tel gözyaşı dökmediğim aziz ölüler var. Zira onları hala bekliyorum. Bir tanesinin yanından daha dün ayrılmış gibiyim. Anlı bir küçük mermer parçasına, elleri fil dişinden oyulmuş, narin ve nadir bedialara benziyordu. İncelmiş, şekillerle uzanan cesedinde en sağlam maddelerin mütehakkim tavrı vardı. Ve... Ağzı gülüyordu. O zamandan beri ölümü başka türlü, daha uzun ve daha metin bir varlığın başlangıcı sayarına uğradı. Kim bilir, belki de öyledir. Aksini zannetmek Halika karşı bir küfür sayılmaz mı? Halik haşa... Deli bir sanatkar mıdır ki Yıllarca çalışarak yaptığı eserleri Bir anda mahvetsin Aziz dost, Diyelim ki Yarım saat kalmış Bozulmuş çirkin ve adi Eserler ne ise Fakat ruha ibadeti Gönüle Cuşişi öğreten Vücutlar da çürüyor İçlerinde Ezeli Şule'den bir şey parlayan Gözler de sönüyor. Her gülüşü, Yeni bir alemin doğuşu kadar mucizele ağızlar da kuruyor. Bin çeşit hayata Mazhar nebîler, Mermere can vermiş, Söze ebediyetten Raşeler koymuş, Dünya içinde başka bir Dünya yaratmış sanatkarlar. Ateşi, suyu, bahtı, fırtınayı kendine rahmetmiş etmiş kahramanlar da herhangi bir fani gibi fena buluyor. Aspatya Cileopatra Lükrecia Isabella vs. neden öldü? Ulvi Sokrat Eflatun, Senek neden öldü? Virgil Horatius Dante ve hırkattan daha kuvvetli Mikel Angello neden öldü? Makedonyalı kara saçlı genç Serdar, çelik bilekli Romalı Sezar, tek gözlü mehib Anibal ve Bizans Fatihi 2. Mehmet ve Mısır Fatihi Selim birer dar çukura nasıl sığdılar? Ey dostum, bununla beraber adlarını saydığım bütün büyük ölülerdir ki çok zaman kalbimden ölüm korkusunu sıyırıyor. Onların gittiği yere gitmekten niçin korkayım? Orası niçin buradan daha kasvetli, daha elim ve daha korkunç olsun? Bahsus ki hayata bir kıymet verenlerin hepsi de hayattan el çekti. Evet, kişi ahirette sevdikleriyle beraberdir.